Tekrar merhaba, Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. İkinci yarım saatimize başladık. Bu önümüzdeki dakikaları Orhan Pamuk ve onun Turuncu isimli çalışmasına ayırıyoruz. Evet, geçtiğimiz günlerde yayınlanmış fotoğraf kitabı Orhan Pamuk'un Turuncu ve bu vesileyle Açık Radyo programcısı ve sanat eleştirmeni Evrim Altun bir söyleşi gerçekleştirdi. Türkçe yazan en önemli kalemlerden Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk turuncu vesilesiyle böylelikle Açık Radyo dinleyicilerine de seslenmiş oluyorum. İlerleyen günlerde Açık Radyo.com.tr'de tam dökümünü de bulabileceksiniz bu söyleşinin ses kaydının yanı sıra döküm. Aynı zamanda açıkaylı.com.tr'nin yanı sıra Artan Limited'te de online mecra olan Artan Limited'te de ilgilerini bekliyor. Bu ufak girizgahtan sonra evrimin hazırladığı dosyadan ilk notları paylaşayım sonra da Orhan Bey'in e, sesini duyalım. Evet 2006 Nobel Edebiyat Ödülü 12 Ekim 2006'da Orhan Pamuha verildiği sırada İsveç Akademisi'nin yaptığı açıklama. Şöyleydi diye başlıyor evrim altı haberini. Ödül, kentinin melankolik ruhunun izlerini sürerken kültürlerin birbirleriyle çatışması ve ölülmesi için yeni simgeler bulan Pamuk'a verilmişti. Ödülü sevgili kızı rüyayla 10 Aralık akşamı babamın babulu başlıklı Türkçe konuşmasıyla Stockholm konser salonunda düzenlenen törende İsveç kralı 16. Karl Gustaf'ın elinden alkışlarla alan ve bugün 68 yaşında olan Pamuk, İki yıl önce de tam da edebi karakterine dair bu özlü tabiri adeta görselleştirecek bir sergi ve albümü de Yapı Kredi yayınları ve Stihler yayın evi imzası ile karşımıza çıktı. Pamun'un ilk fotoğraf albümü Balkon, yayıncısı ve küratör Gerhard Stihler imzası eşliğinde İstanbul Galatasaray'daki Yapı Kredi kültür sanatta sergilendi. Eserde sanatçı ve yazar objektifine çalışma evinin balkonundan görünen İstanbul manzarasına göğe, denize, gemilere ve bu sabitliğin içindeki değişkenliğin tanıklığına çevirmekteydi. Halen çıkacak yeni romanı üzerinde çok yoğun bir çalışma temposu içinde olan yazar Pamuk, aslında balkonla da yetinmedi ve ayrıca Turuncu adını verdiği aslen geçen Haziran ayında ilk kez Almanya'da Stider yayın evince basılan bir seriyi daha ortaya koydu. Ve Turuncu yine kredi yayınları etiketiyle İsa Kreyna editörlüğünde Merakların arşiv ve ilgisine sunuldu. 190 sayfadan oluşan, 145 TL'ye edinilebilen ve yine balkon gibi Almanya'da Stihder yayınevince basılan turuncu albüme yine kendi imzaladığı bir söz ön sözde başlayan Pamuk üzerinde geçen yıl çalıştığı bu yapıtında İstanbul'un farklı sosyal ve kültürel köklere sahip belli başlı semtlerine geceleri yaya olarak kimi zaman koruma iştiğinde yaptığı gizlerin görsel dökümünü bizlerle paylaştı. Bu vesileyle yayıncı ve küratör Gerhard Stiedel'da ayrıca Lübeck Müzesi bünyesinde yer alan Edebiyat ve Sanat Merkezi Günter House'ta da turuncu ve balkon temalı özel bir sergi düzenledi. Sergi 31 Ocak 2021 tarihine dek kapılarını açık tutuyor. İşte biz de koronavirüsün Türkiye ve dünyayı etkilediği bu koşullar altında incelediğimiz İstanbul'un turuncu akşam karelerine Sayın Pamuk'la bir kez daha bakıp izlenimlerini dinledik. Evet Evrim Altun'un sözleri böyle. Ee, Orhan Pamuk'la gerçekleştirdiği mülakatın girişgah bölümüydü. Şimdi isterseniz turuncu neye dair Orhan Bey'den duyalım. Açık dergi hem evlerden hem sokak lambalarından hem dükkanlardan verdiği sarı ışığın yerine yavaş yavaş beyaz bir ışık alıyor. Sarı ışık eskiden turuncu, şimdi de turuncu bir tatlı renk verir. Ben bu rengi severim. Bir gün fark ettim ki evet, herkes yavaş yavaş beyaz ışık, beyaz ampul oluyor. Bunu şehre gece yarısı bu düşünceyle bakar Ne dediğimi hemen anında göreceksiniz. Evet. Çünkü ışıkların yarısı sarı ben bu yazım e, Büyük Adada geçirdim Büyük Adada sahillik lokantalardan e, e, Maltepe'den Dragos, Pendye kadar bakın yolun yarısındaki lambalar turuncu yarısındakiler beyaz sakinlerimiz de özetler gibi nasıl olmuşsa. Cuma abi ya da veriyor bir şey. Gidiyoruz eve düşünmeden takıyoruz. Düşünmeden şehrimizin rengi değişiyor. Ben de düşündüm ki ben bu şehri seviyorum. Fotoğrafçı olarak diyeyim. abartmayayım sevgimi ama ben bu rengi alışmışım. Hadi bunu bahane edeyim. Şehrin gece renginin yani turuncu sokakların fotoğrafını çekerek onları koruyayım. Saklayayım. arşivime alayım. Sonra yeni gelen beyaz şehrin nasıl gözüktüğünü fotoğraflayayım dedim. Ve bu e, kitap aslında şehri, e, şehrin gece renklerini, gece ışıklarını e, e, yansıtmak, fotoğrafçılık yapmak için çıktım işte. Evet. E, bazı semt sakinlerinin e, oturma odası gibi kullandıklarını söylüyorsunuz. Tabii. Şimdi e, birazcık şehrin özellikle yoksul mahallelerinde gezerseniz e, insanların özellikle bahar ve ramazan aylarında şu ara e, ramazan yaz ve bahara ya da akşam evlinden sonra ya da akşam haberlerinden sonra, Ramazan olsun olmasın, bir defa sokaklara çocuklar dolduruyor. Ee, mahalle hayatı dediğim şey, ben de mahalle hayatı yaşadım. Saklanmaç oynarsın. Ahmet yemekten sonra şurada buluşalım. Mesela. her yer çocuk dolu. Arkasından, özellikle Ramazan'da, baharda, herkes birbirine ziyarete gidiyor. Ee, evden dönüyorlar. Ee, koronavirüs günleri de çıktım ben de. Koronavirüs diye bir kitap da düşünüyorum. Stadel için ee, Fırınlar açık. Ee, Su dağıtıcıları açıktı. Koronavirüs'ten daha evvel bu kitabı yaparken, koronavirüsler evvel seçimler sırasında, belediye seçimleri sırasında daha çok yaptığım bu kitabı. Şehrin akşam yemeğindeki, ben sonra özellikle yoksul mahallelerde günlük hayatı salonu birazcık arka sokakla salon oluyor. Bakın orada resimler var. Çocuk dükkanın önünü kendi temizliyor. Belediyenin yaptığı da belediyenin yaptığı işler bu. ama orası onun. kültürel yargı vermiyorum ama şehir değişmiş demiyorum. Şehir belki e, Suriyeli göçmenler, Pakistanlılar genellerle şehrin demografisi değişmiş. Kitabım biraz onu da görüyor. Ama sokaklarda oturmak, akşam yemeğinden sonra çocuklar, arkasından koşan anneleri, babaları, e, sandalyeleri dışarı çıkıp oturmak her zaman, İstanbul'da bu kadar olduğunu bilmiyordum, her zaman çocukluğumda çok yapılırdı. Evet dil için yaptığınız bu çalışmanın sanırım bir de Günter Grasshouse'da sergisini düzenlediniz. Evet. Hem Günter Grasshouse'da bir sergi oldu hem de Potsdam'da bir sergi oldu. İkisinde de Gerhard Stadil'u kendisi sergiledi. Gerhard gerçekten usta bir sergi düzenleyicisidir. Her seferinde yaratıcı bir şeyler yapan. Ne yazık ki uşağa binmek, koronavirüs açılışlara ekstreden gidemedim. Davetliydik. Zaten bütün bu tür e, sergi, festival, e, konuşma, hepsi inden vazgeçtik. Ama bu kitabın çıkmış olmasından çok memnunum. Bu kitap eğer koronavirüs salgını olmasaydı Ocak'ta çıkacaktı. E şimdi e, Almanya'da Haziran'da Türkiye'de şimdi çıkıyor. 95 frekansında Burası Açık Radyo ve Açık Dergi programını dinliyoruz. Orhan Pamuk'la geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmiş bir söyleşinin kayıtlarını sizlere sunuyoruz. Bu akşamın yayınında Evrim Altuğu bu görüşmeyi gerçekleştirdi. Orhan Pamuk'un yeni yayınlanan Turuncu isimli fotoğraf kitabı vesilesiyle Pamuk'la bir araya gelmiş oluyoruz. Böylelikle, evet, sözcükten bir bölüm daha yayınlayacağız sizlere. E, ama bütün... E, Söyleşinin tamamını açıkladı. kontere de bulabileceksiniz ilerleyen günlerde onu da belirteyim. Evet Turuncu'da yayınladığım fotoğraflardan çok daha fazla yayınlanmamışı var diyor söyleşinin bir yerinde Orhan Pamuk. Çeşit çeşit kitap projeleri olduğundan söz ediyor. Söz gelimi koronavirüs günlerim. yıkıntılar diye yeni bir sözleşme de imzalıyoruz diye belirtmiş ayrıca Efrem Altuğ'a. Bunların hepsini yazılı dökümde ve göreceksiniz bu akşam sesini vermesek de. Başka başka kitap konularım da var. Bunlar hepsi yavaş yavaş bir kategori olarak kafamda oluşuyor. Şu kitap için şuraya, diğeri için burayı çekeyim diyorum. Böyle fotoğraf çekelim. Fotoğraf çekmeyi çok samimi bir şekilde içimden geldiğince seviyorum. Fotoğraf çekmeyi bahane ederek şehrimin İstanbul'un arka sokaklarında gezmeyi seviyorum. Fotoğraf çekmek bana İstanbul'da gezmek için bir amaç veriyor. Aslında istediğim şehrinin sokaklarında gezmek. Bir de bende ansiklopedik bir muhafaza etme enerjisi vardır. Yazdığım yazıyı da saklarım, gördüğüm görüntüyü de. Şunun bir fotoğrafını çekeyim, saklayayım derim. Bu tür bir arşivci, saklamacı, koleksiyoncu ne derseniz deyin tarafım vardır. İstanbul'un bugün görümünün fotoğraflarını çekiyorum ve saklıyorum. Ne güzel ki kitap yapmak isteyen de çıktım. Evet, Turuncu'nun ardından bu sözleri sarf ediyor Orhan Pamuk ve Balkon'un ardından yayınlanmış bu ikinci fotoğraf e, kitabına başka kitapların da ekleneceğinin haberini bu görüşme vesilesiyle alıyoruz. Bakacağız, e, heyecana bekleyeceğiz aslında yeni eserleri. E, bir söyleşiye geri dönelim. Bir noktada Evrim Alt'u e, bonker olduğunuzu söyleyebiliriz yorumunu yapıyor. Çok cömersiniz, çok sayıda fotoğraf ediyorsunuz bize. E, Diyince de Orhan Pamuk şöyle cevaplıyor kendisini. Sanatçılık işte böyle bir şey, bu hayatta seviyorum, fotoğraf çekmeyi seviyorum bir de toplum da kabul ediyor. Ben de dünyanın en iyi fotoğrafları numarası yapmıyorum. Herkes Orhan Pamuk romancı, bak bir de gitmiş, gece yarısı Feriköy'ün arka sokaklarında fotoğraf çekmiş diyor. Tanıyorlar da, bazen fotoğraf da çektirmek istiyorlar. Maskemi olmadığı zaman, yani koronavirüs maskesi olmadığı zaman tanınırım. Ne yapıyorsunuz Orhan Bey? Yeni bir roman mı yoksa diye de takılırlar. Çok memnunum bu ilgiden. Bu fotoğraflar sayesinde girmediğim sokaklara girdim, insanlarla konuştum ve yayınladığımın o misli fotoğraf çektim. Arşivimi aldım. Ben fotoğrafçı olmaktan çok mutluyum. Hem de dünyanın en iyi fotoğraf kitapları yayın evinde fotoğraf kitaplarım yayınlanıyor. Evet, Nobel Edebiyat Ödüllü. Türkçe Edebiyat'ın en önemli kalemlerinden Orhan Pamuk'un sözleri bunlar. Açık Radyo için Evrim Altun'un gerçekleştirdiği söyleşinin tam dökümünü önümüzdeki günlerde açık dergiyi de duyacaksınız. Şimdi bu uz uzun söyleşiden e, parçalar sunduğumuz yayınımızda Orhan Pamuk'un sesine bir kere daha kulak vermek istiyorum. Evet bir çeşit belgeselcilik yap yapıyorum diye e, belirtiyorum o e, mülakatta. İstanbul Geceleri'den bahsettiği az evvelki bölümde. Şimdi biz daha henüz görmediğimiz fotoğraflar nasıl bunun merakıyla kendisine edilmiş bir soruyu duyacağız. Korona günleri ve yıkıntılar projesi ilerleyen günlerde izleyicisiyle buluşacak. Yine Orhan Pamukkamaşı kadrajından fotoğrafları içeriye bunlar. Söyleşinin son bölümünden de kısa bir bölüm duyalım şimdi. Son bir soru rica edeceğim. Ee, evet. Korona günleri ve yıkıntılar projelerimizi biraz daha açar mısınız? İşte şimdi kelimat işte işte işte sahibi benim de hani arkadaşımdır diyebilirim. Benim bütün arşivimi biliyor. Benim hatıra defterlerimden işler yapmak istedi. Başka kitaplar yapmayı düşünürüz e, ve e, şimdi ilk kitabı çıkardık. Üçüncüsü için kontrata imzaladık. E, çektim. Çok güzel çektim. Ve başka yerlerde çekmeye devam edip o kitabı da yapacağım. Sonra başka kitap projeleri. İnsan oluşuyor. E, başka kitap projeleri artık onların adlarını vermeyeyim. Yıkıntıları söyledim. Koronavirüs günlerinde çektim. Ve kanaatim oydur ki Allah'a şükür. E, ilaç aşı, aşı bulundu. Bu günler geçecek. O zaman çektiğim fotoğraflarında bir tarihi bir belgesel yana olacak. Biraz vakit geçtikten sonra e, İstanbul'da herkes sokak. Ben 65 yaş üstüyüm. Boş sokaklara çıkıp start so garınız gelişiyor, e, e, abeleriniz geliyor, şey kilo veriyorsunuz. Fotoğrafçılığında da Evrim Bey, o orada kilo bile verdiğini söyledim. Röportajımıza son veriyoruz çok zor oldu konuşma. Açık, açık derdi. Orhan Pamuktu duyduğumuz Evrim Altuylu ile olabildiğince samimi ve açık bir e, söyleşi gerçekleştirdi. Açık Radyo'da ilk defa bu sesleri sizlere ulaştırmış olduk. Türkçe Edebiyat'ın önemli isimlerinden Orhan Pamun fotoğraf kitapları hakkındaki bu mülakatın tamamını Açık Radyo.com.tr'de de ilerleyen günlerde bulacaksınız ama bu akşam özellikle bu sesleri sizlere e, ulaştırmakta bizleri çok heyecanlandırdı onu da belirtelim. Evrim da çok çok teşekkürler bu söyleşiyi gerçekleştirip Açık Radyo dinleyicileriyle de paylaştığı için e, farklı mecralarda daha sonra bu söyleşiye yer verecek. Art Unlimited'ta de aynı şekilde söyleşinin Dokümanına e, ulaşabileceksiniz ama ses kayıtları da AçıkRadyo.com TV üzerindeki podcast kanallarımızda sizleri bekliyor. Bu akşam ilk bir saat bu şekilde sonlandı. Orhan Pamuk'un sesiyle geçirdik son yarım saatimizi. Şimdi kısa bir araya gideceğiz ve bu kısa ardından da müzik kuşağımız 2 haftada bir yayınlanan sahibine şarkılarda Dağmık Anabey'de sizleri bekliyor.